Ahkaf suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayittir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf kum tepeleri demektir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Hamim. Bu kitabın indirilmesi o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim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 daha şaşkın biri hiç olabilir mi? İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde o kâfirler önlerine gelen gerçek hakkında bu besbelli bir sihirdir derler. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki: eğer ben uydurduysam, zaten Allah, çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin, bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benim de sizin aranızda şahit olarak, o kâfîdir, o gafurdur, rahimdir, affı, Merhamet ve ihsanı pek boldur de ki peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim de ki söyleyin bakalım eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişsiniz